Kavuşmak isteyen büyük himmete Hakka inananlar haydi hizmete Kolay bulunmayan böyle nimete Bismillah diyerek haydi hizmete Terdökelim ehli sünnet yoluna Canımız fedadır hakkın uğruna sünni kitapları basıp barına emri maruf için haydi hizmete öğren düşmanların bütün fendini tuzağına düşme koru kendini İlimle yıkmalı küfrün bendini, ilmi yaymak için haydi hizmete, Ter dökelim ehli sünnet yoluna, Canımız fedadır hakkın uğruna, Sünni kitapları basıp bağrına, Emri maruf için haydi hizmete Hani deryaların kaptanı bizdik Bütün düşmanları sıraya dizdik Gururlu kralları nasıl da ezdik Ecdadın torunları haydi hizmete Terdökelim ehli sünnet yoluna Canımız fedadır Hakk'ın uğruna Sünni kitapları basıp barına, Emri maruf için haydi hizmete Hep hak için hakka koşmalı mü'min Hizmet aşkı ile coşmalı mü'min Bütün engelleri aşmalı mü'min Şanlı zafer için haydi hizmete Ter dökelim ehli sünnet yoluna Canımız fedadır hakkın uğruna Sünni kitapları basıp barına. Emri maruf için haydi hizmete Bismillah diyerek haydi hizmete Emri maruf için haydi hizmete İlmi yaymak için haydi hizmete Şanlı zafer için haydi hizmete